Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından Herkese Merhaba. Bu hafta stüdyoda Mahir Ilgaz, Barış Gençer Baykan ve ben Pelin Cengiz bir aradayız. Bu hafta bir de e, bir konumuz var. E, Boğaziçi Dernekleri Platformu kurucusu ve yürütme kurulu üyesi Cemal Beş kardeş ile e, birlikteyiz. E, Neyi konuşacağız bu hafta? Ee, İstanbul'da kiminin doğduğu, büyüdüğü e, semtler, kiminin hafta sonu e, keyif yaptığı, dinlendiği e, yerler... E, kiminin geldiği, balık yüzdüğü, tuttu, balık kiminin tuttu. yüzdüğü... Yani e, kiminin manzarasına dalıp gittiği, herkesin e, sadece İstanbulluların değil, e, tüm Türkiye'de yaşayanların e, bir hatırasının olduğu... Boğaz'daki semtlerde yapılmak istenen tekne parkları ve marina projelerini konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza Cemal Bey. Hoş bulduk Penin Hanım. Hoş bulduk değerli kardeşlerim. Açık radyo mensupları. Sizlerle tekrar beraber olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Çünkü yıllar önce yine böyle sivil toplum hareketlerine hep öncülük ettiniz. Bize fırsatlar verdiniz. Konuşma fırsatı sağladınız. Olanaklarımız da halkımıza duyurduk sesimizi, vapurlarımızı vermiyoruz kampanyası çok önemliydi 2005'ler 2006'larda. Haydarpaşa dayanışması nereden nereye geldik takdirinize sunarım. Evet. Ee, Boğaziçi Dernekleri Platformu'nun kuruluşundan bahsettiniz. Boğaziçi Dernekleri Platformu niye kuruldu? Kimler kurdu? Ona hı hı. bir kısaca bakalım. Ee, Boğaziçi eşsiz Boğaziçi iklimiyle, coğrafyasıyla işte Siz kardeşlerimin bir zamanlar yüzebildiği, vapurla gezebildiği, bir yerden bir yere gidebildiği, e, kıyılarda gezerken trafikte saatlerce sıkışıp kalmadığı, e, kırlarının, korularının betonla dolu olmadığı, mesire yerlerinde mısır kazanlarının kaynadığı, göksu deresinde insanların e, gezebildiği, sandal sefası yapabildiği e, çok değişik bir yerdi. Havası, suyu, iklimi korunan, kuzeyden gelen güzel ikliminin, güzel rüzgarların, kuş göçlerinin, balık göçlerinin olduğu, 160 kadar balık çeşidinin olduğu benim çocukluğumda Hı -hı. doğduğum, büyüdüğüm Yeniköy, Sarıyer Yeniköy Hı -hı. sahillerinde ben sonradan saydım aşağı yukarı 150-160 balık çeşidi vardı. Tabi bunların ben hepsini tutmadım ama o balıklar pazarda çarşıda vardı ve çok doğal olarak tutulurdu, yakalanırdı pazardan gelirdi. Biz bir baktık ki yaşlarımız ilerlemiş, boğaz altımızdan çekilmiş, boğazın havası, suyu, balığı, kuşu kalmamış. Hele şimdi üçüncü köprü inşaatını izliyoruz da boğazın ormanları da tıraşlanmış, ağaçları yok olmuş, havası, suyu değişmiş, denizi, balıkları yok olmuş yanlış e, endüstriyel balıkçılık yapılıyor. Balıklar gidiyor. Kuşlar kaçıyor. İnsanlar birbirlerini yiyor. Trafikte boğuluyor. Vapurlar yeni motorlara bırakıyor. Motorlar kendilerini başka bir şeye bırakıyor. Bambaşka bir boğazcı. Biz bir araya geldik. Hangi dernekler bir araya geldi? Ya, boğaz'ın tarih sahil semtlerinin veya orman semtlerinin dernekleri bir araya geldi. Boğaz'ın gittiğini fark eden Evet. Uyanan, birden uyanan insanlar 2011 yılında bir araya geldi ve Hı -hı. bir platform kurdular. Bu platform yasal bir platform. Evet. Dernekler masasının bilgisi dahilinde kurulmuş bir platform. Şu dernekler isimlerini zikredeceğim hızla Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği, Bebekliler Derneği, Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği, Beyler Beyliler Derneği. Boğaziçi Arnavut Köylüler Derneği, Büyüklere Çevre Kültür Güzelleştirme Derneği, Emirganı Sevenler Sosyal Dayanışma Derneği, Kandilli Derneği, Kuzgunçuklular Derneği, Rumeli Hisarı Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bir de Boğaz'ın Sarıyer kısmının tümüne hitap eden Sarı Platform Derneği. Türkiye'de tek adında platform olan yasal, önemli Olmuş. bir sivil toplum örgütü Sarı Platform derdi. Evet, yani 2010 iki yakasında evet. da iki var. İki yakasını da değil, kapsıyor. İki 2010 2010 ıı, Avrupa başkent. başkenti projesinde Sarı başkent. Konulu fotoğraf yarışması ile öne çıkan harika bir 3000 eserlik ıı, katılımdan onlarca güzel eser çıkaran Sarı Platform derdi. Biz bir araya geldik kurduk. Sorunuzun bu kısmını Evet. Peki esas şimdi biz e, yani tabii bütün e, Türkiye'de e, başta da İstanbul'da e, pek çok inşaat projesinden pek çok altyapı projesinden e, yani ben onu demekten imtina ediyorum çılgın proje deniyor da. Yani işte mega projelerden bahsediyoruz ve bunların büyük bir kısmı İstanbul ve çevresinde gelişiyor veya çevre illerde gelişiyor. Burada tabii kent merkezlerinde, kentin içinde işte Taksim Meydanı gibi, başka yerler gibi ve tabii ister istemez Boğaz hattına da müdahaleler çeşitli projelerle ...başladı, başlanmak isteniyor. Nedir? Buraya ne yapılmak isteniyor? Bir önce şu yapılmak istenen... ...projenin ne olduğunu bir anlayalım. Önce biraz bundan bahsederseniz... ...dinleyicilerimiz de bilgilenmiş Bütün olur. Bütün projeleri bir arada düşündünüz. Doğru bir yaklaşım. Ama... ...biz özelde geçen pazar günü... ...5 Nisan pazar günü saat 13'te... ...Bebek Parkı'nda buluştuk. Aşağı yukarı 1000 kişiye yakın toplandı. Ve... Basın bildirilerimizi okuduk, hem bebek semt girişimi kendi basın bildirisini okudu hem de birlikte çalıştığımız, birlikte çaba gösterdiğimiz Boğaziçi Dernekler platformu BODEP kendi basın bildirisini okudu, kamuoyuyla paylaştı. Baktığımızda bütün bebekliler, bütün Boğaziçi'nden gelenler, uzaklardan gelenler vardı. Eski belediye başkanlarımızdan Sayın Profesör Doktor Nurettin Sözen yanımızdaydı. 1989 yılında o zamanki belediye başkanı Bedrettin Dala'nın bir projesi vardı. Yine Bebek Koyun'da Marina projesi vardı. Ona karşı çıkmıştı ve durdurmuştu o projeyi. Sonraki gelecek, geleceğin belediye başkanı olarak. Sayın Nurettin Sözen yanımızdaydı ve bütün e, siyasi partilerin e, il yönetimleri, buradaydı. Milletvekilleri vardı. Sayın Melda Onur vardı. Milletveki adayları vardı. Hmm. Yani e, siyasi partiler orada siyasi kimliklerini göstermeden sivil toplum bireyleri olarak orada katıldılar. Halkımız çok coşkuluydu. E, bir şenlik havasında geçti. E, ama anladı. Neyi anladı? Eğer Bebek'te kurulacak marina e, gerçeğe dönerse Boğaz'ı ve İstanbul'u büyük bir felaket bekliyor. Büyük bir risk altında, tehdit altında. Ne olabilir? Ee, şansımıza yakında oldu. Hiçbir şey olmadı ama tam bir ay kadar önce büyük bir tanker Bebek önlerinde e, dümeni kilitlendi ve Bebek sahiline doğru geldi. Tam marinanın kurulacağı yerde durdu. Öyle bir teknelere patlaması, e, e, çarpması halinde büyük bir yangın olabilirdi. Boğaz'da tanker ve gemi kazaları olmuştur. Hı hı. Çünkü bebek koyu boğazın en riskli yeridir. En tehlikeli yeridir. Hı. Bütün denizciler bunu bilir. Boğaz akıntıları, Arnavutköy akıntısı, Kandili akıntısı orada anafor yapar. Sular karışır. Yüzey akıntısı, dip akıntısı, boğaz dediğimiz dünyada eşi benzeri olmayan su kanalının, su akışının okyanuslara giden, Karadeniz'den gelip okyanuslara giden suların karıştığı, ...tam da böyle hidrodinamik özellikleri her zaman etüt edilecek... ...bilimsel değeri olan bir kanaldır orası. Orada bir felaket demektir o projenin uygulanması. Onun ne olabileceğini anladılar, halkımız anladı. Peki orada denizin doldurulması söz konusu mu? Ha, orada orada denizin mı? doldurulması da söz konusu. Çünkü şimdi tekneler hepsi orada oturanlar değil ki, sahipleri değil ki. <gülüyor> 300 adet tekne projelendiriliyor... Diğerlerini de düşünürseniz Boğaz'ın on adet koyuna daha yapılıyor. İki tanesi yapıldı bile. Bizim itirazlarımız, önerilerimiz göz Fakat, önünde bulundurulmadan daha proje aşamasında. Tarabya ve Estinye. Tarabya, istinye. tarabya istinye. ve Estinye. Tarabya koyu e, maket halindeyken biz gittik, görüştük. Balıkçılar, denizciler, usta denizciler, gemiciler gittik. Kendilerine görüşlerimizi bildirdik. Eğer bunu böyle yaparsanız dedik. Burada gösterildiği gibi pontonlar, denizin içine böyle beş on tonluk bloklar denizi doldurursanız denizin Tarabya koyu zaten küçük bir yer. Buradaki gidiş gelişler, buradaki akıntı, buradaki eee hidrodinamik ekosistem köken. Burada oluşmuş, zamanla oluşmuş bir yaşam var. Doğal yaşam var. Onu o çevrimi yok edersiniz. Sonucunda da Tarabya koyu ölür, kokmaya başlar. Bunu da önleyemezsiniz. Hele şimdi daha da kötü bir şey var. İlan edildi. Tarabya Oteli ile Alman Seferi... bir Chef denen eski Tarabya Plajı'nın... Belki orada gülmüştür. Evet, evet, evet gelmeden hatırlıyoruz. E, e, büyük Tarabya Oteli'nin arasında... Sabit, beton bir dalga kıran kuracaklar. Hmm. Peki bu teknik parklarını kim talep ediyor? Oradaki tekne sahiplerinin... Böyle bir gücü var mı yoksa... E, belediyeler ve şirketler bunu... Talep olduğunu söyleyerek mi? E, ortaya Şimdi ben özenli ve dikkatli... Konuşmaya gayret ediyorum. E, burada... Kimseyi e, hedef almadan e, konuşuyorum. E, biz sadece gördüğümüzü, duyduğumuzu bize söylenenleri ama yetkililer tarafından söylenenleri e, dikkate alıyoruz. Onu değerlendiriyoruz. Aramızda hukukçular var. E, uluslararası deniz hukukçuları var. E, e, Boğazlar hukukunu, Boğaz hukukunu bilen neydi o anlaşmanın adı? Montre. Montre, bravo. Sizi kutluyorum. <gülüyor> Montre adını bilenler var mı? 1936 <gülüyor> Montre, Montre Anlaşması Boğazları düzenleyen. Boğazların, boğazlarla ilgili <gülüyor> e, akışın içlerin e, haklarını kime uluslararası ticaret ve e, hukukta çok önemli bir yeri vardı deniz hukukunda. Buna aykırı. E, sahil kıyı kanununa aykırı. Bütün bunlar bypass edilerek veya bir şekilde çözülerek kuruluyor. Mahkemeler veya e, e, bu konuda... E, düşünmesi gereken bilir kişiler çekiniyorlar gerekli kararları erteliyorlar ama sonunda Tarabya koyuna ve İsniye koyuna marinalar yapıldı. yapıldı. Evet, Adına evet. marina denmiyor. Çünkü Çok marina denirse marina açık deniz yapısı. Evet. Açık denizlerde olur. Yani akıl, mantık, denizciliği bilenler yemiciliği bilenler, bu işleri bilenler marina dediler mi bunun açık deniz bir tarafının açık olması boğaz gibi bir yere uygun olmadığını daha baştan kabul etmiş olurlar. Halbuki bunu aşmak için, bypass etmek için isim uyduruldu. Tekne Park. Uydurulan tekne isim park Tekne yani. Park. Evet. Çünkü neden? Tekne Park'ı kuran şirket, otopark şirketi, İspark. Kahyalığı, evet. İstanbul'da Kahyalığı ve belediye lehine veya belediye özel sektör karışımı lehine İspark'ın yapışına bakmalı. Kimdir ortakları incelemeli, ona, ona da bakmalı. Kimdir ortakları, kim der, kim der bundan nemalanıyor ama herhalde bir kısmı bu gelirin halka dönüyor ama... Denizde de teknelerin biriktiği görüldü. Evet yanlış bir parklanma vardı Tarabya koyunda İstinye parkın İstinye koyunda ve Bebek koyunda başka koylarda da. Yani bunu bir düzen getirmek, bunu bir zaptı rapt altına almak eskilerin deyimiyle lazımdı, gerekliydi. Ama bu şekilde değil. Ama ortak bir kararla, ortak bir akılla. Ortak akıllı, bir kararla. Orada yaşayanların, <gülüyor> semt sakinlerinin... Hukukçuların... Aynen katılıyorum. Hukukçuların, deniz uzmanlarının, uluslararası boğazı bilenlerin, yerel halkın, bebeklilerin, istingelilerin, boğazlıların, tarabyalıların. Ben tarabyalı olarak tarabyalı balıkçıları, teknecileri bir araya getirdim. İspark Genel Müdürlüğü'ne gittim, randevu aldım, izah ettim. Bu, bakın şurası, şurası gündoğusu eser. Buradan gündoğusu ettiği zaman sizin koyduğunuz pontonlar, fingerler birbirine girer. Tekneler birbirinin üstüne düşer dedim ve öyle oldu. Hı hı. Yanlışlarını kabul ettiler. Yazışmalar beyaz masa siyah masa neyse gitti geldi. Beyaz masadan beyaz cevap gelmedi. Siyah cevap geldi. Hı. Yani yanlışımızın farkındayız. Onu hiç unutmuyorum saklıyorum. Yanlışlarımızı düzelteceğiz dediler. Tam tersine şimdi Tarabya'nın önüne bir sabit dalga krank olarak Tarabya koyunu koyluktan çıkaracaklar. Yani Geçmişinde de bir de işin ilginç tarafı yani Tarabiye koyu bir, bir yana İstinye'de bunun bir geçmişi de var yani o koyun dışarı ile denizle bağlantısının kesilmesi ve onun sonuçlarına <gülüyor> ilişkin orada tersane vardı hatırlarsınız. Orada tersane vardı ve ben o tersanede ve... çalıştım biliyor musunuz? O tersanede <gülüyor> arkadaşlarım vardı ben makine mühendisiyim aslında <gülüyor> bakmayın böyle konuştuğuma fazla konuşmayı makine mühendisinden öğrenmedim. <gülüyor> <Çinir> <gülüyor> <soknumda> <gülüyor> öğrendim. Çelik toplumda öğrendim makine mühendisiydim fabrika yönetiyordum ama çok gençliğimde orada çalıştım ekmek parası kazandım e, tersane e, bugünkü marina kadar veya her neyse tekne park kadar denizi ve çevreyi kirletmiyordu inanır mısınız yani Halif'te de tersaneler kirletmez Halice tamamen ters bir görüştür yani bu rantçı yaklaşımın bulduğu bir ileri sürdüğü bir nedendir hani bahanedir hı hı. Tershane kaldırıldı. İstinye kabuk değiştirdi. İstinye'nin içinde sanayi vardı. Türkiye'de. Evet. Bütün Boğaz'da sanayi vardı. Ama evet. Boğaz'daki sanayiler denizi pek kirletmezdi. Mesela Paşabahçe'de e, tarihi Paşabahçe cam fabrikası var. Kundura Ki fabrikası ben orada çalıştım. İspirto, Sümerbank bütün bunlar şimdi dekor oldular. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra tekrar e, konumuzu konuşmaya devam edelim. Istanbul, Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour. Colonne tantôt toujours İstanbul, ça n'est que trouvé soir qui au milieu de la foule d'Istanbul le da du bosphore je faisais déjà des rêves de haïs, istanbul la vie était belle c'est à istanbul je me le rappelle comme mon coeur fut pris par les sortis les jeux de l'asie je l'ai suivi dans la foule un soir sur le beau d'Istanbul. Istanbul, istanbul istanbul, istanbul, istanbul, istanbul c'est Constantinople c'est à istanbul Constantinople que je me voyais Déjà arrivé au paradis d'Allah Qui vous attend là-bas Oh, Istanbul, ça n'est plus l'Europe C'est à Istanbul Au Constantinople que je m'approchais En me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul Je ne savais comment Traduire mes sentiments Mais en riant elle me dit comme vous j'arrive droit de Paris oh Istanbul c'est coston fino que tu sais Istanbul coston fino que nous avons pris le train qui nous ramène à Paris loin du bruit et de la foule c'est bon de rêver à Istanbul Istanbul ou Constantinople Le bonheur est là Souvent à sa porte c'est bien inutile Allez le chercher je ne sais où Istanbul ou Tombouctou L'amour il est là tout près de vous Istanbul Muran'a dinledik İstanbul günün anla bir önemini evet. uygun şarkı seçti Pelin. <gülüyor> ee, konumuz Boğaz içi. Konumuz konumuz Boğaz içinden. Ee, Boğaz içi platformu yönetmek rolü yürüsü Cemal Bey kardeşli e, ilk yarıda ekonomi ekoloji programının ilk yarısında e, Boğaz'daki marina veya tekne parklarını e, konuştuk. Uluslararası sözleşmeleri konuştuk. Boğaz'ın e, koylarını, kıyılarını, kültürlerini konuştuk. Kültür yolu olarak tanımladı e, Cemal Bey. Ee, şunu sormak istiyorum ilk olarak, ikinci yanının ilk sorusu olarak. İstanbullu Boğaz'dan ne kadar faydalanabiliyor? Ee, topluma, yurttaşlara ne kadar açık koylar, dediğiniz gibi korular, yollar veya ne kadar özelleştirildi? Ee, Bağış Bey, şimdi bu soru bizim baş kaygımız, kaygılarımızın başında geliyor. Eğer bu gidişte giderse, Boğaz'ın tüm yeşil alanları, koruları, kıyıları köyleri kültürleri yok olacak. Betona kurban edilecek. Kıyılarda beton hızla betonlaştırılıyor. Betonun esas amacı oradaki iş yerlerine, iş yerlerine yani sahilde kurulan gittikçe hızla artan nerede biteceği, nerede başladığı, nereye kadar gideceği mi yani bütün evlerin, bütün binaların yol yalılarının eski tabir yol yalılarının yoldan kenarındaki boğaz yollarının kenarındaki binaların altlarının veya üstlerinin tümünün işletme olarak görüldüğü tabi yüksek kira gelir getiriyor veya zaten çevre bir kanser dokusu gibi kanser dokusu gibi böyle bir yerde başladı mı sizin yanınız iş yeri olduysa siz orada oturamıyorsunuz yani geceleri sabahlara kadar Arabanızı evinizin önüne park edemiyorsunuz. Bebekliler, Orta Köylüler, Rumeli, Hisarlılar, yeni Yeniköylüler bunu görüyor, yaşıyor. Yani Boğaz'ın bütün semtleri, beyler Beylerbeyinde veya Boğaz'ın herhangi bir yerinde, Kuzguncuk'ta, Kandilli'de e, siz e, evinizin önünde araba bırakamıyorsunuz. İçerideki sokaklarda da bırakamıyorsunuz. Çünkü Vale dediğimiz kahyalar, modern... E, e, ...modern kahyalar, valeler... arabamızı yolun ortasında... ...trafiği durdurarak... ...boğaz trafiğini durduranlar valelerdir. Vale, vale. Valelere polis dokunamaz. Yani burada açıkça söylüyorum... ...emniyet müdürlerinin karşısında söyledim. Valelere karışamazsınız. Vale trafiği durduruyor. Siz Beşiktaş'tan... ...Beşiktaş'tan Tarabya'ya iki saatte geliyorsunuz... ...önemli değil, vale durduruyor... ...sizin arabanızı alıyor... ...yukarılarda sokaklardan, Boğaz'a dikinen sokaklardan... ...bir yerde bir evin önüne park ediyor... ...siz arabanızı çıkaramıyorsunuz, koyamıyorsunuz... ...yani yaşam... ...bu gidişte tamamen etkilenecek... ...Boğaz'daki her yer iş yeri olduğuna göre... işyeri yeri gibi düşünüldüğüne göre rant... ...korkunç bir rant var... ...öyle söyleniyor ki Boğaz'da... ...kahya vale rantı cünde beş milyon dolar... ...ya ben olmaz dedim... Bu bu kadar büyük bir para olunca tabii bunun bir havuzu oluyor. Bu havuzdan nem alanlar oluyor. Havuza bakmak lazım. Havuzu kimlerin beslediği, kimlerin el sürdüğünü, kimlerin dokunduğunu bakmak lazım. Paranın yeri nereye gidiyor? Paranın Parayı gücü izle. burada konuşuyor. Evet. Paranın gücü konuşuyor. E, paranın gücünün yer girdiği yerde her şey parayla olduğu diye düşünülürse her şey kapitalist, e, neoliberal bir ekonominin çarklarına girerse o zaman huzur, yaşam kalmıyor. Boğaz oturulur bir yer olmaktan çıkılıyor. ...İstanbul'un sağına sonunda üçer dörden er milyonluk şehir kurarsanız... ...oradakiler de arabalarıyla gelecekler boğaza. Toplu taşım araçlarıyla... E, ...Kanal İstanbul'dan toplu taşım araçlarıyla boğaza gelip... E, ...orada bir çay içmeyi düşünebiliyor musunuz? Veyahut e, ne bileyim... ...Kuzey Ormanlarında... E, ...Ormanların kesilerek, traşlanarak yapıldığı... E, ...Ormanların yok edildiği yerde kurulacak evlerde oturan bir insan... ...toplu taşıma araçlarıyla mı gelecek? Cipini atlayacak... Dört çekerini atlayacak, gelecek. E, Boğaz'da bir yerde yiyecek, içecek. Arabasında valeye verecek. Vale'de te tepelere kadar çıkacak. Şimdi gelelim sahillerde, marinalarda, deniz doldurularak otopark yapılıyor. <gülüyor> Denizin kıyı çizgisi, doğal çizgi yok, yok oldu. Siz Boğaz'da bir yerde gezerken denize düşerseniz nasıl çıkarsınız bir düşünür müsünüz? Boğaz'da diyelim ki Emirgan'da. Emirgan'da şimdi bütün sahil dolduruldu, uzatıldı. Hmm, Esas evet. amaç hani bisiklet yolu falan hikayeydi. Esas amaç orada otopark yapmaktır, işletmelere yer sağlamaktır. Sonuç budur. Yani orada bu, ulaş... işletmelerin bir sahiplerine bakalım. Kimler yapıyor bunları, kimler istiyor? Yani tamamen e, bir azınlık var, sermaye azınlığı var. Sermaye gelsin, nasıl gelirse gelsin. Onların işletmelerine insanlar gelsin, para üretilsin, otopark olsun. Peki ulaşımla birebir alakalı anlattıklarımız. Yani hem tekne hem de... E... Özel araçlar ulaşım boğazı, boğazı kitleyen konulardan biri. Siz Boğaziçi Dernekler platformu olarak nasıl bir trafik, nasıl bir ulaşım öngörüyorsunuz? Tahayülünüz nedir? Alternatifiniz i̇şte nedir? Zaten bizim bizim ilk bir araya gelmemize neden olan e, etken boğazdan, e, boğazın kendisi olan, İstanbul'un kendisi olan. Dizi, herhangi bir İstanbul'la ilgili dizide hemen önünüzden geçiveren vapurlar var değil mi? Evet. Yani evet. orada vapurlar ne oldu? Dekor oldu. İşte vapur dekor değil. Boğaz'ı boğaz yapan... Boğazı yaratan, şirkete hare ile 160-170 senelik gezmiş, geçmişi olan vapurlu ulaşımdır. Vapurlu ulaşım sayesinde, vapur sayesinde Boğaz semtleri doğmuştur. Adına edebiyatta, dünya edebiyatında, dünya kültüründe, İstanbul Osmanlı kültüründe eşi benzeri olmayan bir e, akım çıkmıştır. Boğaz içi medeniyeti. Abdülha, Abdül Abdül Abdülhak Şinasi'yi saran Boğaz içi medeniyeti deyimi vardır. Sonradan başka yazarlar, çizerler de bunu e, yaratmışlardır. Boğaziçi şiirlerin, Boğaziçi güzelliklerin sanatın merkezidir. Boğaz bir kültür ve sanat merkezi olarak, kültürler e, potası olarak Ermeni, Rum, e, Müslüman e, dinleri söylemeyelim. E, her türlü et, Musevi, hepsinin beraber geliştirdiği bir kültürler yumağıdır. Öyle ki Mesela bizim Yeni Köy'de, benim doğup büyüdüğüm Yeni Köy'de kiliseler, kiliseler, camiler, sinagog yan yanadır. Aynı şekilde Kuzguncuk'ta kiliseler, cami, camiler ve e, sinagog havra yan yani yanadır. Kısa Ortaköy'de de öyledir. E, Büyükdere'de de öyledir. Yani dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey görmeniz mümkün değil. Biz bunun farkında olmalıyız. Halkımız bunu görmeli. Bu kardeşliğin, bu ortak kültürlerin, ortak yaşamın değerini daha iyi anlamalı. Boğaz'da ulaşımdan başladık. Çünkü Boğaz ulaşılamaz oldu. Biraz evvel söyledim. Boğaz'a gelmek isteyenler toplu taşımla, toplu ulaşımla saatlerce sıkılıyorlar. Hafta sonlarında hele hiç gelemiyorlar. Halbuki sabah burada Vapura bindiğiniz zaman şimdi birer birer kapatılan, şantiye yapılan, lokanta, restoran yapılan iskeleler faal olsa... Vapur en ucuz, en konforlu, en ekonomik, en rahat, en güzel ulaşılan, en çabuk ulaşılan çevreci, bir faktörü. çevreci, az yakıt yakan, birey başına düşen yakıtı en az olan, çevreyi az kirleten, en uygun içinin kendisi İstanbul'un kendisi olan bir ulaşım aracı. Evet. Elimizde böyle bir fırsat varken hazır altyapısı varken bedava asfaltlar önümüzde uzanırken biz niye köprüler yapıyoruz? Niye bunların üzerinde insanları arabaya zorluyoruz? Lastik tekerlekli araçlara arabalara mahkum ediyoruz kapalı ortama veyahut böyle ayakkabı efendim. Spor ayakkabıya benzeyen bir spor ayakkabısı adı takıldı. Öyle mi? Reklama gitmiyoruz. Bilmiyordum. Spor ayakkabısı. <gülüyor> Onu bilmiyordum. Ilk evet, yani <gülüyor> yanaşıyor. Çıkarma aracına benziyor. Ha, Aynen. Evet, şey, e, evet. Deniz. Normandiya çıkarıyoruz. Karaydan <gülüyor> denize. <gülüyor> evet, evet. Birlikleri çıkarmak. Kapak açıyor. İskeleye kafadan yanaşıyor. Kapak açılıyor. İnsanlar rılılılılıp iniyor. Brılılıp iniyor. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Boğaz'da <gülüyor> önünüzde örnek var. Kuğu gibi vapurlar var. Sülün gibi vapurlar var. Gemin gibi gezen. Püfür püfür rüzgarlara, yot kokusuna, güzel kokulara açık. Erguvan zamanı kırlarda çiçekler açmışken Erguvanlar şimdi açacak. Boğaz'ın Leylaklar kenti Yeniköy. Yeniköy Leylaklar semtidir. Her Boğaz'ın her semtinin bir güzelliği vardır. Bunları göre göre gezmek varken siz otobüse tıkın, arabasına tıkın insanları. Ondan sonra o vapura benzeyen şeylerin... ...kapağını açın, doldurun, boşaltın... İnsan, ...insanlıktan çıkıyor. Uyanan insanlar, uyanın... ...Boğaz elden gidiyor. Evet, biz ne evet. yapıyoruz... ...Boğaz elden gitmesin diye, onu bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süremiz... E, ...doldu aslında... E, cümleyle. ...bir cümleyle söyleyin... ...ondan sonra da programımızı kapatalım. yalnız değiliz. Bütün toplum bizimle... ...Boğaz halkı bizimle kaynaşacak... ...birleşecek. Biz... 150. yılını dolduran... Kendisi de Boğaz'ın bir değeri olan, eğitim kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi ile bir protokol imzaladık, bir sözleşme yaptık. Ve e, Avrupa Konseyi destekli, sonuçta UNESCO Dünya Mirası'na, UNESCO Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesine Boğaz'ı kaydettirebilecek bir projenin e, başlangıcını başlattık. Evet. E, Boğaz'ın eskileriyle konuşuyoruz, sözlü tarih projeleri yapıyoruz... ...insanlar anlatıyorlar... ...o kültür kaybettiği... ...tekrardan envanter çıkarıyoruz... ...onların görüşlerini alıyoruz... ...görüntülerini alıyoruz... Boğazın kaybolan evet. değerlerini tekrar geriye getirmek için halkımızdan birlikte çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Cemal Bey kardeş Boğazcı Dernekleri platformundan bu hafta programımıza katıldı. Boğaz'daki sorunları vaktimiz el verdiğince konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız Asıl için. Aslında sizlere teşekkür ediyorum Pelin Hanım, Barış Bey ve değerli arkadaşım. Sonuçta bize bir konuşma tanıtım fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere ekonomi ekoloji hazır hepsimanlar